Elhamdülillâh, el-lezi hedânâ, lihâdâ, Ve mâ tevhîkî ve ac-sâminillâh bilâne, kad-jââ sûl Sallu Muhammed, Allah salli ve salli. Sallu Muhammed, Allah'ın salli ve Allahu ala şefiğe yunubina Muhammed Allahü Celle, şeide Muhammed. Aüdü bılla Şemiyal alaillü min al-Shaytani Raja'im Rabb. Aüdü bıka al-Shaytani. Aüdü bıka Rabbı yahdurun. Bismillahi r اما من ذا بات في الارض الا على الله يرزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب ما بين صدق الله العظيم اللهم فاعلنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله <gülüyor> şey var mı şey var? Yoksa O nasıl siner? Görüyorum onu. Allahü Teala ve Teakkadis Hazretleri bu mübarek Cuma gecesindeki istimamımızı günahlarımızın mahfiretine vesile eylesin, Amin. gecenin ihyaatına hesab eylesin. Amin. Amin. Ve ölümcüye kadar Cuma gecelerinde kafil olmaktan bizi muhafaza eylesin. Tabii hem bu sohbet vesilesiyle hem de cuma gecesi olmak hâsbiyle toplanıyoruz. Allah Teala bizi gâfillerden yazmasın. Amin. Habibine emrediyor. Habibini nehyediyor. Ne buyuruyor? Saidü'l-evlâ tekun minel gâfilîn. Habibim gâfillerden olma. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem olması düşünlemez, ihtimal yok ona. Fakat yani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 Mükeyr i̇bn el Ehnes olabilir. Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Ma etâ alâ ehedin yevm-ü cüm'atin ve ve la ye'alemennû yuvm-ü cüm'atin illâ ve kütübe Bu maalde. Cuma günü gelse, mesela şimdi Cuma gecesi geldi, yarın Cuma günüdür, bu mübarek gün gece bir adama uğrasa,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 Seyyidü'l-Eyyam'in de evmü'l Allah katında günlerin Efendisi Cuma gündür allah Teala değer verdi ona Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ekfirû minessalâti aleyye Fil leyletil garrâi vel yevmil ezheri Bu gece için ne diyor? Parlak gece Nurlu gece Ve parlak gün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 Yani Vezâfi Yevmil Cuma olabilir. Cuma gününün vazifeleri. Yüzden fazla özellik sayıyor. Gecesiyle, günüyle alakalı. Allah nasip ederse hazırlayabiliriz inşallah o size. İşte vakitler geçişmiyor. Allah ömürlerimize, vakitlerimize bereketler versin de. Amin. Çok daha hizmetler takdim etmeyi nasip etsin. Amin. Onun için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 Şaban Şah'ın de var mesela. Berat gecesi affolmayanlar mesela aynıdır. Kadir gecesi de ona mümasil affolmayacaklar var. Ama hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnne Allah yagfiru yevmel cumati, inna Allah yagfiru leyletel cumati. Allah Teala cuma gecesi bağışlıyor. Kimi bağışlıyor? Li ehli'l islami ecme'in. Müslüman olanların tümünü bağışlıyor. Yani Kadir gecesine bile taksis var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 O zaman ümmetimin şehitleri az olur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin şehitleri çoktur. O zaman işte el hariku şehidun vel ghariku şehidun el mabtûn şehidun değil mi? Yangında ölene, boğularak ölene e, ishalden, sürgün ishalden ölene, işte efendim, göçük altında ölene bunlara şehitlikler mermate hasta, merivan mermate şehid hasta olarak ölse bir insan hasta olarak ölse şehit olarak ölüyor. E bu kadar hasta ölenlerimiz var ama namazını bırakmamak lazım. Abdesini bırakmamak lazım. Zikrini bırakmamak lazım. Hasta olsa bir adam Müslüman ölümü çok hatırlar. Hele ölümcül bir hastalık olursa çok tevekkül ifade eder. İhlas sure'yi okur. Hadis-i şerif. Bir kulu Allah okusa, ölüm hastalığında amaçtı. Işte. Hangi hastalıkta öleceğini bilemezsin. İşte her hastalıkta okumak lazım. O niyetle mesela. Bir kulu Allah okusa okusa diyor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 Bir cemaatte bir kişi dua ederse, cemaatte ona amin derse, mutlaka o dua kabul edilir. İnşallah. Hiç bu dua reddeti i̇nşallah. inşallah Layık olanlara Allah nasip eder. mesela bu yulardan boynumuzu çıkartmayalım. Bu yulardan kastımız nedir? İslam yuları. Hadi şerif öyle geçiyor. He. Men fâregal cemaate şibran, Ehl-i sünnet ve cemaat inancından karış ayrılan fakat kale arif İslam ipini boynundan çıkarmış olur. Biz İslam ipiyle bağlıyız. Allah bu bağdan ayırmasın. Amin. Ehl-i sünnet ve cemaatten ayırmasın. Amin. Ayrılmamak için devam-sebat lazımdır. Şuurlu olmak lazımdır ve efendim Ehlini bulmak. Konuşanın kim olduğuna değil, ne konuştuğuna bakmak. Bu çok önemli. Ne diyor? La tenzur ila menkal, venzur ila ma Konuşanın kim olduğuna bakma, onun ne konuştuğuna bak. Vasıflar sizi aldatmasın yani. Profesördür, doçenttir, kurradır, fıkıhçıdır, ilahiyatçıdır, şudur budur. Ya?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 Le uğrüyenler hepsinden إلا عبادتك منهم المخلصين. bütün kullarını azdıracağım, iklasa erdirilmiş olanlara dokunamam diyor. Allah Teala da onun bu sözünde yalan söylüyorsun buyuruyor mu? Buyurmuyor. Burada doğru mu söyledi? Doğru. Şey. İhlasa erdirilenler dışında herkese musallat oluyor mu? Oluyor. Ve onları azdırabiliyor. Bak. O sonra Ebû Reyda radıyallahu anh zekat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 Dedi dur, sen beni serbest bırak, benim çok işte çoluk çocuğum var, muhtaç falan, uyduruyor bir şey. Şeytan muhtaç olur mu? Ondan sonra, zaten besmelesiz yiyenlerin hepsiyle yiyor. İçenlerle içiyor. Kazananlarla kazanıyor. Bu kadar besmelesiz var iken şeytan niye aç kalacak? Ebu bu Reyni Hazretleri de acıdı ona. Saldı onu, bilmiyor ki şeytan. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah ne dedi? Ma fa'ale esirukel bariha? Dün gece senin esirin ne yaptı? Birini tutsak aldın dedi. Ne yaptı? Dedi Ya Resulallah. İşte şikayetçi oldu fakirlikten, işte çoluk çocuğunun çokluğundan falan saldım onu. Ke demeke? Öseyavut sana yalan söyledi, yine dönecek dedi. Ertesi gece yine Musa sallad oldu. Yine tekrar Hazreti Ebureyden oldu Allah'a kurban. Biri va'de Ebeyübelen sarıdır ha. Bu hadiste birkaç rivayet gördüm ben. Bir kere de bu Ebu, Ebu, Ebu, Ebu, Ebu gördüm yani. Öyle bir şey de katılıyor. Ondan sonra yakaladı yine aynı yeminler etti. Bu yemine çok alışmış. Adem Aleyhisselam'ı da yeminle kandırdı. Adem Aleyhisselam'a dedi bu ağaçtan yersen ebedi için çıkmayacaksın. Allah niye yasak etti? Ebedi kalmanı istemiyor. Ya öyle miydi, değil miydi derken lağaç yememe. Bastı yemini ki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 o zaman dedi, sana bir ilim öğreteceğim, bir bilgi vereceğim sana. Kimsenin bilmediği bir şey öğreteceğim sana. Sahabe-i ilme çok meraktılar. Bir şey öğrenmek için tamam dedi. Bakalım ne diyecek? Dedi ki, bu Ayetül Kürsi var ya dedi. Bir yerde okunduğu zaman biz oraya yanaşamayız dedi. Bir okuduğu zaman ona da yanaşamayız dedi. Ayetül Kürsi'nin bu faziletlerinde var. Hele sonu ve la hıfzuhuma ve <gülüyor> ayetel kürsi'yi okunurken oraya geldiğin zaman 70 kere tekrar edersin. Çok sıkıntın var ise başlarsın ayetel kürsiyi gelirsin. Hı <gülüyor> ondan sonra tesbih alırsınız. Ellen saymak zor olur. Ve la ve La ve Gökleri yerleri korumak Allah'a çağr gelmiyor. Manasındadır. Yani Allah'ın seni İçine düştüğün dertten sıkıntıdan Halas etmesi Allah'a zor değil demek O 70 kere okudu mu Allah'ın izniyle tamamen Evliyaullah'tan bir cemaat Efendim Kar tipi fırtınaya tutuldu e, Meşahirtan biri aralarında Dedi böyle yapalım Dedi okudular her taraf Tipi savuruyor bütün millet sırrı oldu Onlar ortada hiçbir şey dokunmuyor Böyle neler Görmüşler yani kitaplarda var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 La <gülüyor> ta'rif Adamları önce tanıyıp da, adamlara gözünde bir değer verip de o adamlara bakarak doğruyu anlamaya çalışma. İ'ref al-haq. Sümme ta'rif ahlih. Ba'rif Adamları hak ile tanı. Hakkı bil, ona uyanı doğru bil. Ona uymayan kim olursa yanlış bil. Önce hakkı öğren, sonra hakkın adamlarını tanırsın. Değil mi?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 en fazla da talebe okutmak. Benim hocamı okutmuş. Benim hocamı okutmuş. Daha nicelerini okuttu. Tanıdığımız baya bir alimler de vardı. Halil Efendi vardı. Ordu'da o vefat etti. Büyük alim idi. O genciydi. Kanserden vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra ben Fikri Hoca var orada. O sağ, daha nice büyük alimler. Işte Resul Hocamız ayarında hoca efendiler yetiştirdi. Ondan sonra 64 sene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 Bilmiyoruz sayısını ne kadar hafız var, ne kadar alim var, ne kadar efendim. İslam'a hizmet eden insanlar var. Seçkin bir topluluk. Onun Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin sözünde مَوْعِدُنَا يَوْمُ الْجَنَائِذِ Ehl-i sünnet alimleri ile diğerlerinin arasındaki farkın gözükeceği yer cenazelerimizde görülecektir. Cenaze günümüz belli eder bu işi diyor. Ehl-i sünnet üzere olan, hak üzere yaşayıp ölenlerin cenazeleri ne oluyor? Çok kalabalık, istima. لَا الْكَيَوْمُ مَجْمُعُ لَهُ ve وَا الْكَيَوْمُ مَشْهُودِ Bütün insanların toplandığı, hazır bulunduğu ahiret günü gibi bir alamet olur. Ali Adr Efendi babamız mesela, اَلْكَيَوْمُ مَجْمُعُ لَهُ İhtilalde, tam 60'ta vefat ettiği vakitte ihtilalciler onun ölümünden korktular.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 Ona soruyor, Ya ne kadar kalabalık doldu her taraf, senin baban harp mı kazanmış diyor ya. Bu senin baban diyor, niye bu kadar diyor kalabalık. O da sinirliydi rahmetli, böyle celalliydi. Ya dedi, ben babam diye geldim dedi, ben mecbur geleceğim dedi, git onlara sor niye gelmişler. Dedi. O da bir şey diyememiş öyle. Cevabını doğru verirsen böyle susturursun. Ondan sonra. Ehli sünnet alimleri Cenaze günlerinde Bütün dostların içtimağı, toplantısı zuhur ettiğinde Hakkın nuru parlar, batılı mumu söner O efendim, hayız kadın namaz kılar, oruç tutar diyenler O Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyen, hep hepsi ilahiyatçı Neler, neler, neler, onlar Onlar öldükleri vakitte, nerede böyle ihlaslı cemaatler, nerede zuhur eder? Nerede bulurlar, nerede görmüşler? Nerede görülmüş, bir haber duyulmuş mu? Oğlum bizim günümüz cenazeler günüdür. Ya o vakit anlaşılır. Kim hak üzeredir, kim batıl üzeredir. Allah o o cemaatleri batılda toplamaz. Neyin bereketidir? İlmi ile amelin bereketidir. Hoca bendi. Çok amel sahibiydi. Çok takva sahibiydi. Hiç kıybet etmeyen birkaç kişi var dünyada deseler biri oydu. Hiç kıybet etmez. Cömertlikte bir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 ...o müritleri ne kadar milyon değil... ...yüz bin kişi... ...manevi yola girmiş ve Allah'a kavuşmuş... ...o yolculuğu bitirtirmiş onlara... ...yüz bin kişiydi yani... ...bu silsiledeki büyükler böyledir... O için hakikaten... ...bu büyük kapı... ...Allah Efendi Hazretlerimize... hayırlı uzun ömürlerle... ...sahat afiyetler... ...bahşederek başımızdan eksik etmesin... ...yokluğunu göstermesin... ...ruhaniyetleri daha nicelerini terbiye ediyor... ...edecek...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 İlla hoca var orada. Dedim işte bu sene Ömrü'ye gideceğiz. Hocam hazırlık yapıyoruz. Cemaatle arkadaşlar gelmek üzere Ben rüyamı gördüm. Ben yolcuyum dedi. Bana yolculuk göründü. Siz gidersiniz. Ama bir şeysi de yok. Sabah sağlam. Görünüşte. dostlar böyle malum olur. Allah bize de bildirsin inşallah. Aziz Mahmudü Hüdayi, Hazretlerini ziyaret edin. Bir kere Fatiha'nız nasip olsun. Ziyaret ederseniz onun Allah ile anlaşması var.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 Dediler, ''Yasın Allah'ım, ölüler de konuşabiliyor mu?'' Ne ve ete ''Hem de birbirine ziyarete de gidiyorlar.'' buyurdu. Onun içindir ki, efendim, hakikaten, <gülüyor> dostların hayatı başka oluyor, ölümleri başka oluyor. allah Teala, çünkü dünyadaki yaşantıları farklı oluyor. Onun için allah Teala ne buyuruyor? ''Esta'idül emhacibel lezîn esterahus seyyâd''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 Ne kadar kötü karar veriyorlar. Asla yaşantıları da bir olmayacak, ölümleri de bir olmayacak. Ölümleri farklı olacak. Onun için Allah'a iman ve ameli salih iki kanadı takındırsın. Fazlu Keremi ile ondan sonra hayatımızı da mematımızı da düşmanlarınınkinden uzak eylesin. Farklı eylesin. Amin. Hiç benzetmesin Allah'ım. Salli aleyhisselam Muhammed.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 her gece ve gündüz 24 saatte bu 54 farzın hepsi hepimize yüklü. 54 farzın efendim hepsi her mümine her şey ve ruzde yani gecede ve gündüzde vaciptir. Muktezasıyla amel etmek yani gereğini yapmakta nedir? Efendim. Vaciptir, farzdır. Amel etmecisi sene olur, Asilerden olur.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 kuşuşmaz, uçmaz kervan geçmez vagonun birini bıraklar adam bütün altınları doldurmuş içine kendinde etmiş efendim indiği yerde açacak dışarıdan işte açacak adamı var falan adamı da gitti öbür vagondan bu kaldı tek vagon günler sonra 3 ayda bir geliyor bir daha kaldı orada bir şey yok yiyecek içecek çıkamıyor edemiyor her taraf altın başladı ellerini yeme kollarını yeme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 ibadete sayılıyor. Neden? Namazın, orucun, hacince gel bütün ibadetlerin o geçimine bağlıdır. Hadi i şerifte gördüm. Buyuruyor. İnne men ezbunu bi zunuban la yukeffiruha illa el hemu fi Günahlar içerisinde öyle günahlar var ki o günahları hiçbir sevap, hiçbir tövbe sildiremiyor. Ancak geçim derdinde sıkıntı çekmek onları sildiriyor.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 ne yapıyor bunlar ya? Serilmişler her tarafa. Milletten topluyorlar, ediyorlar. Kimdir bunlar? Dediler bunlar tevekkül ehlidir. Yani hiç para, maaş hiçbir şey almadan gelmiş. Dedi ki bunlar teekkül ehlidir. Teekkül yemekten geliyor. Bunlar yiyici ya dedi. Biz Resulullah'ın sahabesi tevekkülü bize mi öğretiyorlar? Tevekkül bu mudur? Allah Teala ne buyurdu? Ve tezevvedû fe inne gayrez zâdit teqvâ. Haçça giden yolcular azığınızı alın.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 lüzumu var mı? Yok. Ne yapacaksın? Para alırsın yanına. Ne kadar? Orada. Yiyecek içecek kadar hemen para alırsın. Onu da korumak lazım, muhafaza etmek lazım haramilerden falan. Bu sefer o da zor. Burada zengin olan adam orada parayı çaldırsa ona zekat bile verilebiliyor. Vebnis Sebil diyor Allah. Yolcu memleketinde zengin olsun. Adam burada ama şimdi tabii bankamatik çıktı bilmeyelim matik matik. Tak nakit çekiyor falan.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 Onu seyredene kadar bitirene kadar sübhanallah. Allah'ı tespih et ya, tenzih. Et. Ne rızıklar ya. Akreplerinden tevekkül. Hadis-i şerif lev tevekkeltum ala'llahi hakka tevekkuli ve Eğer Allah hakkıyla tevekkül etseydiniz, yani bu çalışmamak anlamında değil ama tam güvenseydiniz, yani şu manada.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 Orada dilimliyor ekmeği koyuyor ağzına kakaçılan adamın adamın eceli gelmemiş ki İbrahim etmezdi o zaman bana büyük bir şey gösterildi bana bir şey söyleniyor zaten Nida da geldi ya İbrahim maladakulik dediler dem bunlar için yaratılmadın avlanmak avlanmak çocuk oyunlarını bırak dediler ona yani o Nida da geldi evliyanın reisi oldu ama neler gösteriliyor?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 şey yok. allah Teala açlıktan öldüreceklerini takdir ettikleri müşterisâbı? Şimdi demek rızık Allah'a ait. Ayet var mı? Var. Biat'te ne var? Allah-u <gülüyor> Teala Nice hayvanlar var ki diyor rızkını taşıyamıyor. Karınca rızkını taşıyabiliyor mu? Çekirdeğin kabuğunu kırk defa tüşe kaka canı çıkıyor.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 Askarı yüzer iş arıyor adam yani. Böyle de çok var. Onun için senin ne aklın vardı rızkını sen mi getiriyorsun kendin celbediyorsun? O hayvanın diyor rızkını taşımaktan aciz. Hayvana rızkını nasıl veriyorum? Sana da öyle veriyorum diyor. Zannetme. Şimdi seni felç edebilir mi? Elin kalkmaz ağzına gitmez. Boğazını felç etse yutamazsın. Ne olacak? Yemekler dolu. Biri getirecek de ağzına koyacak da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 Devede olur hastalık. Deveye öyle bir hastalık geliyor. içiyor, içiyor, içiyor. Ondan sonra karnı çatlayana kadar. Çünkü hiç gitmiyor susuzluğu. Allah sana onu da yapabilir. Onun için sen su içtiğinde beni, su, su beni kandırdı deme. Yemek yedin beni doyurdu deme. Rabbim doyurdu, Rabbim yedirdi, Rabbim içirdi, Rabbim suya kandır. Öbür türlü dersen de isnadı mecazi olur. Müslüman olduğun için ama. Yine tabii ki yaratan Allah olduğuna inanıyorsun. Ve lakin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 Ondan sonra canı çıkar, canı çıkar ya. Uğraş uğraş uğraş uğraş ne kazandığı bezendiğine yetmez. Öyle hırsla tamah doymadan da ölür. İşte en büyük zengin olsa hırslı vaziyette ölür. Hiç dünyadan hasretini alamaz yani. Ve menin kata'a ilallah kefe Allah'ı küllem yönet. Ama kim Allah-u Teala'nın ibadetine kendini verirse, kalbini Mevla'ya tevekkülle doldurursa ve Allah'a itimat ederse, itimat edecek. Yine İbrahim Edem mi olacak? Bir camiye gitti gece Orada kalacak İmam da geldi nesin kimsin Şudur budur dedi ona Efendim garipsin yoldan gelmişsin Buralarda tanınmıyorsun falan Evet e dedi tamam işte bir gece falan misafir birisi Bir şey getirdi şudur budur Baktı ki bir zaman camide kalıyor çıkmıyor Çıkmayınca imama dert düştü Sanki ona bir şey olacak Geldi dedi ki ya dedi tamam da dedi burada böyle durursan kimcasına ekmek getirmez dedi e, e sen de açlıktan ziyan olursun böyle şey olmaz çık gitsen de biraz eee, rızkını arasan falan ya sana ne senden bir şey mi istedi bu Allah durumda e en rızku er alallah Allah desem ama senin ağzına kimse gelmek ekmek vermez diyorsun Yahudi iki bir de söz verdi diyorsun Yahudi'nin sözünü Allah'ın sözünden fazla güveniyorsun sen. Hakikaten böyle ya. Yani hepimizde var bu hastalık yani. Halbuki o bize söz veren yarın ölebilir. Ama Mevla ölmez. Ya söz verenin ne garantisi var? Bir de baktın adam iflas etti bu sefer o senden istiyor. Böyle de oluyor çok ya. Nice söz verenler var. Seneye sözünü yerine getirmeden adam muhtaç oldu. Nasıl güveneceğiz bu ölümlülere, bu fanilere, bu söz verenlere, bu unutkanlara felç oldu, beyni gitti, unuttu, hatırlamıyor, seni tanımıyor. Ne kadar sakat bu insanlara güvenmek ya. Allah'a güvenenin, Allah her sıkıntısına yeter, yetişir. Ve onu bilmediği taraftan, beklemediği taraftan, hiç ummadığı yerden rızıklandırır. Evet. Tevrat'ta yazılmış Ferkat radıyallahu anh vaat ediyor. Büyüklerden. Yebne Adem. Ey ابن ey Adem oğlu, emâtestehî sen utanmıyor musun? Teyze bir rızkı benim rızkımdan ümit kesiyorsun. Açlıktan öleceğim zannediyorsun. Efendim, Allah beni yedirir mi? Efendim, geçimim ne olur? Şudur budur. Ve yuzul gurabel ebqâ fi vekrihi. halbuki alacak kargayı yuvasında ben rızıklandırıyorum. Ve dûde fil bahri zâğri En derin deniz 400 metre 500 metre yer var ya. Onun dibindeki diyor kayanın içindeki kurtcağız küçücük kurdu da ben rızıklandırıyorum. Seni mi görmeyeceğim koca adamsın. Ve alemi kulle şeyiminle nebatil arz men Yerde biten her nebatın hepsini kimin yiyeceğini ben biliyorum. Mektubun zelike indi ve lahfe alay min şey. Hepsi benim katımda yazılıdır. Mesela o eskiden Bursa'dan şuna buna çok yollardan gelirdim. Eskişehir, Konya, Afyon falan sohbetlerden hep o kamyoncuların arkasına da bir düştüğümüz için eskiden yollarda şey sollama yasak olan yollar evveldim orada lahana parasa dolu gidiyor hale geliyorlar gece hep. Onun hepsinin üstünde yazıyor tek tek. Haderis bu filanın bir Bu falan oğlu falanın yiyeceğidir Hepsinde yazıyor. Ne zaman anlaşılıyor? Onun rızkı olup olmadı? Yedikten sonra anlaşılıyor. Ağzına götürürken bile belli mi? Niye? Ölebilir değil. Adam diyor ki, biraz da bana versene diyor, elmayı yarıdan çıkarıyor. O yarısı, öbürü yazılı. Anladın? Şimdi... Adam geldi, sahabeden biri Rasulullah sallallahu aleyhi ve ne yaptı? Ona bir hurma verdi. Adam da yedi. Ne buyurdu ona? ''Levlemte et'' Bu hurma senin adına yazılıdır, sen gelmesen bu sana gelecekti. Niye? Ben birine vereceğim, o birine verecek, o birine verecek. Bazı öyle bir iş oluyor. Arabistan'da bir şey veriyorlar bana Afrika'dan bir şey veriliyor veyahut alıyoruz Bu da geliyoruz hiç ummadığımız bir adam yiyoruz akıl mantık işi değil yani orada gittin diyelim ki Afrika'ya bir yere oradan aldın bir meyve onun üstünde eğer o yazıyı görsen ki bunu Akyazı'daki falan köydeki felan adam yiyecek diye görsen sen de dersin ki bu hesap şaşması var meğer o nereden gelecek nereden gelecek Mutlaka o kimin rızkıysa onun ağzına girecek. Onunçun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? İnne rizqal abdi yetlubu Bir adamın eceli nasıl peşine düşer de dünyanın neresinde öleceği yazıldıysa onu oraya Allah gönderir. Değil mi? Süleyman Efendi bugün ondan gitti bakalım. Aleyhissalatu vesselam. Birisi geldi. Azrail Aleyhisselam da Süleyman Aleyhisselam'la görüşmesi var. Orada duruyor. O da geldi, baktı. Azrail Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam'a bir şey havale edecek. Hindistan'da Süleyman Aleyhisselam'ın saltanat merkezi neresi? He? Nere? Mübarek gökte yer arası değil ki Kudüs. Mescid-i Eksağ'daydı. E şimdi bu sefer adam da gelmiş diyor ki Hindistan'da yerlerim var diyor. Biz köydeki arsaya gidemiyoruz. Da O zamanlar nasıl köy Hindistan'da arsası var? Ben dedi oraya gönder. Şimdi o Ezra Aleyhisselam ona bakıyor ama insan kılığında Süleyman o onu, onu tanımıyor ama onun bakmasından bayağı rahatsız oldu yani. Ne bir rahatsız oldu ki böyle. Süleyman ama diyor ki Ezra Aleyhisselam da niye ona bakıyor? Vakti çok yanaşmış. Gelmiş. Mevla'da yazıyor ki Hindistan'ın falan karyesinde bunu canını alacaksın. Ezra Aleyhisselam'a liste verildi ya Vakit yanaşmış bu oraya nasıl gidecek? E bu yazı şaşmaz Bir de bakıyor ki adam da diyor ki beni oraya rüzgarlan bir yolla Bir aylık yola sabah yolluyor Ve li suleymane riyha Şimdi ayet okumasam hoca atıyor diyeceksiniz İlla ayet olduğunu söylemek lazım geliyor Bir sabah diyor bir aylık yolda gider Akşam bir aylık yolda döner Rüzgarla beraber Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle Adam hemen ...gönderiyor oraya, Aziz da hemen zaten... ...ceryan gibi peşine... ...yetişiyor, adamın vakti geçmeden canını orada alıyor. Ecel nasıl adamı arıyorsa... ...ve nerede yazıldıysa, orada buluyorsa... ...rızık da adamı öylece arar... ...ve bulur... ...kimse rızkının dışında bir şey... ...yiyemez... ...helal da rızıktır, ehli sünnete göre... ...haram da rızıktır... ...aynı rızkı yiyeceğine göre... Lokman yudumun şaşmayacağına göre, eksik noksan yapmayacağına göre, o zaman bunu helaldan arasan, yesen de, bari ahirette hesabına tutulmasan daha karlı değil mi? Yani haram karıştırmakla, krediyle, faizle, şunundan, bunundan, rüşvetle, yalanla, aldatmacayla bir kuruş fazla kazanacak değilsin. Bir lokma fazla yiyecek değilsin. Eğer öyle olsa Allah'ın kaderini değiştirmen gerekiyor. Madem ki o yazılıdır artmıyor eksilmiyor, sen niye haramdan kazanma uğraşıyorsun? Ya onun için. La yuqlukullah baba illa Allah diyor bir kulundan bir rızık kapısı kaparsa mutlaka başka bir kapıdan ona rızık gönderecek. Esaa ila rızği insanu mujtehid a ve rızık insani minhu lehu. İnsan can haraç vaziyette gayretle çalışır rızkını kazanma halbuki rızık onu onun koştuğundan daha fazla rızkı ona koşmaktadır. Ama velakin çalışmakta nedir dedik? Sebebe sarılmaktır. Tevekküle mani değildir. Bunun yanlış anlaşılmasına da bir lüzum yoktur. Allahu Teala cümlemize helal rızık kapılarını açsın. Amin. İnsü cinin fasıklarının şerlerini bizden çevirsin. ...Fazlu Kerem ile. ...evet. Cemaat diyor... ...lütfen trafikte sıkıntı var... ...cadde üzerine park edip görevlilerler tartışmayın... ...Allah razı olsun. yapmayın bunu... ...yani kavga etmeyin... ...sevabınız iptal olur... ...o an insanlar kaç saat orada soğukta... ...bak havalar soğuyacak şimdi duruyorlar... ...sırf fitne çıkmasın... ...insanlar sağa solu aramasın telefonlarla... ...sizin güvenliğiniz için... ...inşallah... E, ...efendim... ...anlayışlı davranışlar ve hareketler bekliyoruz... ...ve efendim kısaca bir duamızı da yapmadan evvel, Kaskı Arifan dergisini Allah rızası için ne diyoruz? Tavsiye ediyoruz, okuyoruz, okutuyoruz, dağıtıyoruz. Hayrımıza niyet ediyoruz. İnşallah eli sünnetin bütün hizmetleri bununla devam edecek inşallah. 54 farz. Bunu da temin edebiliyoruz. 54 farzı mutlaka böyle anlattığımız şekilde her gün bir farz 54 gün eder. Dön bir daha, dön bir daha. Her gün bir farz oku ya. 54 günde bir dön. 54 günde bir dön aklında kalır hatırında kalır Allah'ın 24 saatte farzları var. Bunlar ihmale gelmez. Başına bir olay gelir hemen bu aklına gelir. Onun için bu 54 farzı da en sevdiklerinize ulaştırın inşallah. Hayrınıza niyet edin, dağıtın. Hep cevab olur inşallahü Rahman. Amin subhan rabbil aliyil alim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves vesselam ala seyyidil muslimin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme nacilul cennet. Ve na'udü bike minen nar. Allahümme nacilul ridâke vel cennet. Ne'udibike misakhatike vel nâr Allahümme nâ se'elüke el-cenneh Ma'a qarrab eyleye min qavlimu amel Ne'udibike minen nâr Ma'a qarrab eyleye min qavlimu amel Allahümme nâ se'elüke min khayr ma'a se'eleke min Rebuyuken Muhammed Sallallahu te'ala aleyhi ve sellem Ve ne'udibike min şereme s'a'deke min Rebuyuken Muhammed Sallallahu te'ale aleyhi ve sellem Ve entel müstehane ve aleke albelâh Ve sallı ve selam ve barik ve ala seyidina Muhammedin Nebiyil Ummi el Habibil Ali el Kadri el Azim el Jahi ve ala ali ve sahbi amin evet şimdi vefat eden değerli Mustafa Efendi hocamızın ruhu için bir kelime şahadet buyurun eşhedü en la ilaha illallah eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Edip Kellas Hoca Efendi, Şam ziyareti var, Efendi Hazretleri'nin Şam'daki toplantıda yanında yaşlı bir zat, çok yaşlı, 100-110 yaşlarında Edip Kellas Hazretleri, o da dün gece vefat haberi geldi Şam'dan onda ruh için bir şehadet hediyemiz ulaşsın, buyurun evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed'in abdihu ve rasul Rabbim hediyelerimizi ihsal eylesin, kabirlerini nur eylesin, derecelini âli eylesin İslam'a, Müslümanlara, ilme, ulemaya, dine yaptıkları hizmetlerden dolayı peygamberlerle bir aralarında bir derece bıraksın Rabbim. Onlara yaklaştırsın Amin. bu mübarek alimlerimizi, dostlarını Rabbim. Fazl-ı Kerim'in. Hocamız dedi ki, Amentü'yü bir kerede olsun okumak, tevhidin aslındandır. Fıkhı ekberde İmam-ı Azam böyle söylüyor dedi. Onun için böyle arada bir okumamıza fayda var. Buyurun. Amentü Billahi ve melaiketihi, ve kütübihi, ve rusulihi, vel yevmil ahiri, ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'thu ba'del mevti hakkun, eşhedü en la illallah, ve muhammeden abduhu ve Ya Rabbi biz bunlara iman ettik, Ya Rabbi biz bu şartlardan birini bile inkar edenleri terk ettik Amin. en yakınımızda olsa terk ettik, bizi onlardan uzak eyle Ya Rabbi bu imanı bize bağışla ya Rabbi. Son nefeste de okuyu bölmek nasip eyle ya Rabbi. Kabirde de cevap vermeye muktedir eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muradlarımızın husulü için buyurun. Es salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selamu aleyke ya Habibullah. Es salatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasafune ve selamun alel murselin. Velhamdülillâ rabbil alemin. Hastalar için dua isteyenler, ameliyat olacaklar, dertlerine deva isteyenler, borçlarına ödemek kolay isteyenler, geçim rahatlığı isteyenler, iş isteyenler, eş isteyenler, Allah'ın mübarek Cuma gecesi hürmetine, herkesin hayırlı muratlarını vererek, nail olarak herkes isteğine, muradına ererek dağılmasını nasip eyle. Amin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed ve alâ aleyhi ve sellem, teslimen ketih'e ve elhamdülü arabillü alemin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, efendimizin aleyhi ve sellem ve sehren bir aizamın özellikle Zâvendikli Mustafa Efendi hocamızın Edip Kellaş hocamızın ve bütün gençliğimizin ervahi için el Fatiha